Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Açık Radyo'dayız, Açık Dergi programındayız. Uwe Brückner bizimle beraber. Mimarlık sahne tasarımı eğitimi almış, daha sonra operalarda uzun zaman boyunca çalışmış. Uwe Brückner'in kurduğu Atölye Brückner'i ve genel olarak sahnelemeyi konuşacağız sahnelenme alanında dünyaca ünlü çalışmalarıyla tanınıyor aslında ve uluslararası sahneleme bienalinde kurucu direktörleri arasında yer alıyor Brükner. Alman Borsa Binası Belçika'daki Parlamenter rüm gibi çok önemli projelerin yanında 2010'da Şangay Expo 2012'de Kore Expo stand tasarımları ve mimari sahneleme alanındaki önce isimlerden biri olarak anılmakta. BMW Müzesi Münih'te yanı sıra Rauten Sraut Dünya Kültürleri Müzesi Köln'de gibi olağanüstü projelere ve yüzden fazla uluslararası çok önemli proje 140'den fazla ödüle de sahip 15 yılı aşkın süredir de kendi kurduğu atölyede, atölye Brückner'de kreatif yönetmen olarak çalışmalarını devam ettirmekte. E, stüdyo konuğumuz Uwe Brückner. Mekan ve olasılıklar etkinliği kapsamında buradaydı. Terminal dizaynı düzenlediğim 3-4-5 Nisan'da Galata Rum Okulu'nda gerçekleşen. Orada da bir konferans verdim. Sonrasında da bizi kırmadı ve stüdyomuza geldi konuşmak üzere. Profesör Uwe Brückner is in our studio Is ve evet, profesör, uyuşturucu stüdyomuzda terminal serisi düzenlediği bir konferans, konferans için süredir buradasınız. Mekan ve basılıklar konferans projede hoş geldiniz. Teşekkür ederim esas galiba Eser. Eser. Evet oldu. Thank you. Oldu gibi. Thank you. Uh, so uh, maybe it will be better to hear your words about. Let's start with the scenography. Evet, doğrudan sizle başlayalım, sizin sözlerinizle başlayalım istiyordum. Sahneleme üzerine konuşacağız temelde. Siz Atölye Brooklyn'in kurucusu ve sanat yöneticisiniz. Ve burası Avrupa'nın en önemli 4D iletişim kurumlarından birisi. Sahneleme ile uğraşıyorsunuz. Ben basitçe nedir? Siz ne yapıyorsunuz onu sorayım. Aslında ve temel olarak Yunanca bir kelime, paravan gibi bir karşılığı var diyebilirim, sahnede durmakta diyebiliriz. Yunan tiyatrosunun başlangıcından açık hava tiyatrolarında mesela bir aktör birden çok karakteri canlandırıyordu ve sahnede paravanın arkasına geçip kayboluyorlar, sahneye geri geldiklerinde bir başka karakter olarak algılanıyorlardı. Sahne bir zemin değiştirme aracıydı aslında. Sahne ve bu paravan yöntemleri zamanla çok daha fazla gelişti bir şekilde. Ve sahneleme bir metafor olarak algılanmaya da başlandı. Çevre ve sahne kurmak, sahne yaratmak üzerine. Bugün algıladığımız anlamda sahneleme ise çeşitli kültürlerde aslında farklılık gösteriyor. Mesela Anglo-Sakson ülkelerinde bunu yapan, bu işi yapan kişiler genelde çizim yapan kişiler oluyorlar. Ama Fransa'ya bakarsanız bunu yapan kişiler sahne dekor uygulayıcısı da aynı zamanda. Bana bakarsak üç profesyonel alanım var benim. marangozluk, mimarlık ve opera kökenli bir sahne dekor tasarımcısıyım. In the yani benim için sahneleme ile uğraşıyor olmak uh, the, the kökenime baktığımda France, çok da özel bir şey değil uh, bu bütünü biliyorum aslında and, you know, ve sahneleme kelime olarak couple, uh, halk arasında 2004 yılları civarında kullanılmaya Otra. başladı Hanover so um, Expo'da diyebilirim sonrasında uh, ilk defa uh, Avrupa'da uh, da sahneleme uh, anlam kazandı kelime uh, olarak da Came to public, um, about in, Ama sahneleme nedir in diye bana sorarsan e, bu bir Hannover. tasarım metodu, so, then, bir tasarım imzası hatta diyebilirim. Dinamik, naratif yani anlatımcı ve tasarım, medya tasarımı, mimarlık, iç mimarlık uh, gibi birçok başka alanı iç içe barındıran bir yapı. Ve hikayeleri, objeleri, fiziksel uh, ya da görünür belirginliği olmayan like design, içerikleri bile anlatabilecek, uh, bir, anlatabilecek uh, bir yapı. Genel olarak anlamı bu. Yani biraz akademik oldu belki so ama gerçekten uh, çok basit. Uh, Günümüzde tasarımdaki değişiklik ihtiyacına karşılık olabilecek bir cevap. Özellikle de genç jenerasyon ve yaratıcı insanlar için aslında bir cevap. simple. <gülüyor> Uh, and it's the answer of the demanding change in design nowadays, especially among young uh, designers and creative people. Mm -hmm. So as you say, it's a very polydisciplinary area. Sizin de belirttiğiniz gibi bu çok farklı disiplinler içinde barındıran bir alan. Mimari, iç mimari, yeni medya, tasarım birbirleriyle yakın ilişkili farklı birçok alan sahneleme pratiklerinin içinde yer alıyor. Biraz da aslında böyle bir bakınca karmaşaya da müsaitmiş gibi geliyor yani sene olarak. Ciddi bir koordinasyon da gerektiriyor diye tahmin ediyorum. E, çalışanlarımızın çoğu... 80 kişiyiz aslında... ...çok farklı alanlardan ve ülkelerden... ...geliyorlar. Hepsi alanında... ...gerçekten çok iyi eğitimler... Al, ...almış uzman kişiler... ...ve birçok alanda da aslında... ...oldukça donanımlılar... ...neredeyse en iki, iki dil... ...konuşuyor en az her biri... E, ...bu tabi bir zorunluluk değil ama... ...işimizi kolaylaştığı oluyor... ...bunu söyleyebilirim... Hele opera gibi kompleks bir işten bahsediyoruz ki birçok işimiz en az bunun kadar kompleks bu benim de başladığım yer aslında. Şöyle bir örnek vereyim. Wagner ünlü opera kompozitörü şöyle söyledi bir keresinde söylemiş. Bir yolda gidebilmek için onunla ilgili tüm yollardaki bilgilere ulaşmalısınız. Çünkü çok çeşitli disiplinlerin ve güçlerin farklı alanlara doğru hareket ettiğini biliyordu bir işin bütününe bakarken ki temel soru da bu aslında bir operayı sahneye koyarken mesela çemberdeki en zayıf halka en önde olan şeydir. Çünkü tüm hatalar aslında perde kalktığı zaman görürsün. Ve Wagner bunun için bir kelime üretmişti. Gesamt Kunstwerk. Bir bütün olarak sanat eseri demek diyebilirim. Böyle çevirebilirim. Bu kelime, e, burada bu kelime kompozitörlere, aktörlere, tüm bu işte yer alan elemanlara şunu öneriyor. Bir sanat eserini başarı olarak uygulayabilirsiniz. Ulaşabilmek için, ...başarıya ulaşabilmek için aynı yolda yürüyün ve aynı şekilde, aynı biçimde, bütün olarak çalışın. Bu bir, bir çeşit tutku da aslında, böyle de diyebilirim. Ve sahneleme tasarımının da hedefi, tüm güçler, tüm tasarım elemanları bir bütün olarak sanat eseri anlayışına ulaşmak için çalışsın. Light looks like a very important element. I'm not an authority, but bu tür işlerde way, yani sahneleme işlerinde demeye çalışıyorum. Işık da çok önemli bir öğe olarak done. öne çıkıyor. Bir gözlem, and, um, gözlemci bir izleyici olarak yanısından bunu söyleyebilirim. Otorite değil a, tabii a, ki ama a, mesela çoğunlukla game, bu ışık a, a oyunları sebebiyetiyle so insan kendini bir bilgisayar demiş gibi gösterebiliyor. ...ışık yani, ve diğer tüm öğelerde bir o kadar etkili. Bu şekilde insanın kendini işin bir parçasıymış gibi hissedebilmesi... Wow. ...bir başarı olarak değerlendirilebilir miyim? E, Burada iki soru var gibi... ...o yüzden ayrı cevap vermeye çalışacağım. İlk olarak tamamen haklısın. Evet, ışık ya da ışık olarak algıladığımız şey... ...işlerde çok baskın. Ve bu aslında akıllı telefonlarla başladı. Yani onları okunabilir kılan şey de ışıktı. Mesela telefonla yaptığın her şeyi... Yani ...mesajlaşma, ekranla yaptığın her şeyi... ...mesajlaşmayla ile ışığın varlığıyla... ...mümkün kılıyorsun. Bu bir çeşit sıfır bir... Rak rakamları üzerinden de düşünebilecek bir sistem. Your, uh, ya, bu basamaklı sistem wire, burada da geçerli. Hatta ışığa sıfır, gölge bir, gölge ve karanlığa bir verirsen uh, onu da bir bilgisayar uh, sistemi gibi uh, kullanabilirsin. Sabah uyandığın andan itibaren elektriği and kullanmaya başlıyorsunuz. Ve tüm bu elektrik enerjinin e, ya da enerjiden yağdan her neyse bu bir gücün transformasyonu olarak ortaya konuyor ışık haline gelmesi olarak. Bu ilk kısmıydı. İkinci kısım ise bağlı olduğumuzdan aslında bahsediyorsun çoğunlukla. Bu hem doğru hem yanlış. Çünkü yani her ikisi de çünkü biz gerçekliğin içindeki sanallığa bakmaktan ziyade sanallığın içindeki gerçekliğe bakıyoruz bana sorarsan. Uh, ...instead of virtual uh, in uh, real um, example. Şöyle bir örnek vereyim sana. Uh, the communication iletişim aslında sanal sayılabilir. Tele iletişimden bahsediyorum. Ama bir sinemada ya da tiyatrodaki paylaşımın o meselenin sizin varlığınıza ihtiyacı var gerçekleşebilmesi için. Yani sanal bir dünyayı iletişim kurmak için kullanıyoruz. Şöyle diyeyim. Arkadaşınızla mesela sözleşiyorsunuz buraya gitmek için. Yani bir iletişim aracını fiziksel olarak bir araya gelmek için kullanmış oluyorsunuz. Günün sonu günün sonuna geldiğinde de bu sanallığın içindeki gerçekliği aramış oluyorsun aslında. Üçüncü bir cevabım olabilir. Uh, o da şu. Uh, the, the Boyut. Bu çok disiplinin tasarım uh, dünyasının boyutları. Herkes özellikle benim de genç e, gençlere söylediğim app jenerasyonu olarak tanımadığım sizler 24 saat internet erişimine sahipsiniz ve sokakta yürürken her her alanda internete her şekilde erişiminiz var her durumda erişiminiz varsa neden olduğunuz yeri terk edip de bir yere gitmeye çalışırsınız ki diye de soruyorum sokakta ya da kafede her neyse cafe, uh, whatever. So, uh, again, I think um, this ya bence bu elemanlar, tüm bu iletişim elemanları sizi keyfin ya da bilginin üst seviyelerine taşımak için varlar. Ama dünya hala fiziksel olarak varlığını sürdürüyor. Yani hala o hayalindeki yere gitmek isteyen insanlar var fiziki varlığıyla, online olarak ya da sanal olarak değil de. Teknolojinin onları öyle sımsıkı sarmalamadığı yerleri, Mesela şu spa merkezlerini düşünün ya da deniz aşırı giden büyük kru kruz gemilerini düşünün. Onlar varlar ve çok var. Ve bu sanal medyumları pek de aramıyorlar aslında. Çok so We are looking for our roots. Maybe. <gülüyor> yani, belki de köklerimizi evet. arıyoruz so, uh, en nihayetinde. Maybe Peki Biennale'de devam edelim. Sahnelenme Biennale'den bahsedebiliriz. Biennale, really like okay. 2006'dan beri sürüyor bu you uh, Biennale ve siz de onun kurucularından and, uh, birisiniz. Bu sene de tekrar olacak gibi olmuyorsam nasıl gidiyor? Onu sorayım bu sene'nin bir teması again var again mı? Rica sen biraz bahsetseniz. Bu How, how is it going? 2015. Aslında biz 2002-2005'te obje, ama, ama haklısın uh, 2006'dan uh, uh, beri yapıyoruz, right. değil Benim eğitinci olarak da çalıştığım Basel Üniversitesi'nde sahneleme ve iç tasarım, iç mimari design. tasarım bölümünün de and, başındayım and aslında. And bunu uh, yapmaya başladığımızda fark ettik ki o dönemde. Sahnelimeyi ders olarak veren okul sayısı dörtte. Uh, 2001, uh, there were about only four schools or institutes offering scenography as a course. Hı -hı. Meanwhile, in Central Europe, it's more than 40. Şimdi baktığınız <gülüyor> zaman you Avrupa'da bu sayı kırk. Yani buna yeah, inanabiliyor musunuz? Sadece on yıl 10 kadar 10 bir sürede. Neredeyse 10 katı yeah, kadar arttı strong, bu. Oldukça güçlü bir şeyden uh, söz ediyorum way, burada. Ve tabii uh, strong, uh, çok da önemli uh, bir ekonomik factor. faktör aslında bu. So In and the area, Mesela Almanya'da ve a, Almanca konuşulan bölgelerden hepsinden bahsedersek bu işin uh, bir piyasası uh, var so ve yılda 5 milyar euro gibi bir şeyden uh, bahsediyoruz. E, sadece sahneleme uh, değil, um, um, tiyatroda um, bu dediğime um, dahil set dekorları, şovrumlar, um, ticaret but but merkezlerindeki for standlar, fuarlar, tüm bu hoş ve keyif, keyif verici mekanların bir tasarım ürünü olduğunu söyleyebiliriz sonuçta ve ile birebir alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Uh, that uh, need to be created so it became a, a movement um, uh, and i think it's it's a response it's an answer ya bu durumu bana sorarsan günümüz sorunlarına bir tür cevap, bir tür hareket diye söyleyebilirim. Yani şu an günümüzde hepimiz aslında neredeyse tasarımcıyız yani sayılabiliriz. Ve bilgisayarımızdaki basit bir programla mesela doğum günü davetiyeni tasarlayabilirsin. Yani o da herkes yapabilir artık. <gülüyor> Was not, um, able, uh, years, uh, ve bu ago. 20 sene önce that means mümkün değildi yeni bir şey bu uh, hepimizin tasarıma ve yaratıcılar çok kolay bir erişimi var artık ve bana sorarsan bu son 20, 20 yılın en önemli uh, en büyük uh, değişimi uh, the, uh, Biennale, found, uh, creative people working in the, ve soruna bağlarsam, genel ilgili soruna geri dönersem, tüm bu gri alanlarda tırnak içerisinde çalışan insanların yaratıcı gri alanlarda mimari medya tasarımı arasında ya da grafikle iç mimari tasarımı arasında ve dinamik mimariyle buna katabilirim. Geçişli alanlara sahip olmadıklarını keşfettik ve forumlara, buluşabilecekleri alanlara sahip olmadığını, yani tasarımcılar için var e, mimarlar için var ya da grafikerler için var ama bir grafikçiyle bir mimarı mimar ...bir araya gelebileceği alanlar yok. Ve aslında bunların hepsi çoklu çalışma disiplinine sahip alanlar. Bundan yola çıktık ve forumlara başladık. Ve şöyle güzel bir anekdottan bahsedebilirim. Bazel'deki ilk festivalde... ...biz 150 kişi gelirse aslında... Bizim için Serapeyde kafiydi yani mutlu olacaktık bir ve 600'den fazla kişiyi ağırladık. Bunu gerçekten um, beklemiyorduk um, ve bizim için müthiş um, bir deneyim um, oldu. Ve gördük ki ihtiyaç var, istek de var ve yaratıcı first, insanların bir araya uh, gelmesi için the first, uh, bir alan lazım. Uh, the number even increased dramatically, so the next was more than 2,000, uh, 1,200. The third one was. The first one was in the last one it was, it was, uh, in Basel. The last one was in Basel. The last one was in Basel. The last one was in Basel. The Can you so it was a really, really big uh, empty Event. space. Yeah. Yani Or bu olmadan önce büyük boş bir yeah. alan varmış. Exactly. ve açtık, varmış gibi geliyor bu. Ve çok güzel olan bir tarafı da farklı disiplinlerdeki uzmanlar da fark ettiler ki aslında bu geçişli disiplinlerdeki kişilerle çok benzer yönleri var, çok benzer ilgi alanları var ve Biennale'ler yeni takımların oluşacağı, yeni projelerin ortaya çıkacağı müthiş yaratıcı bir buluşma alanı haline geldi. Evet, yaratıcılıktan bahsediyorduk az evvel. Bu durum bu geçişli ve çok disiplinli alanlar için farklı bir yaratıcılık sebebini haline gelmiş anladığım kadarıyla. Anyway, um, there, there was Peki. one thing that I would like to ask when you were talking about. Aklımda olan başka bir şey var aslında siz uh, konuşurken aklım bu duruyor. Bütçe konusu. Yani bu çeşit çok disiplinli işlerde so, uh, with, with gücün budget, çok önemli. malzemenin ve gücün be çok so önemli so olduğu işlerde bütçe uh, nasıl etkiliyor olan bütçeni. Yani bütçe it, olmadan ya da çok az bir bütçeli really iyi bir iş yapmak mümkün mü? Ya da her şey bütçeye yeah. um, bağlı yeah. Aslında bütçeye bağlı. Şöyle bir örnek vereyim sana bir proje vardı bir keresinde 120 metrekarelik bir ev projesi. Küçücük bir ev yani 120 metrekare. Bir kimyacı ve politikacı beyefendinin evi. Bir müzeye çevrilmişti doğduğu, doğduğu köydeki ev. Ve bu bütçe 100 bin euro oldu sadece. Yani böyle bir bütçeyle böyle bir yeri yapmak da mümkün. Mesela şimdi 50 bin euroluk bir projeye uğraşıyorum. Yani temelini sorarsam evet bu tamamen tamamen yaratıcılıkla alakalı. Başka perspektiflerde ...bakabiliyor olmanı gerektiriyor... Standing, yani ...iyi iş yapmak uh, bunu gerektiriyor... Bütün yanı sıra... This, uh, event. Uh, it needs creativity indeed, and it needs different perspectives from where you approach uh, one and the same uh, challenge or, um, or project. The biggest one at the moment is 70, Mesela e en büyük projeden bahsedebilirim, 70, bahsedebilirim şimdiye kadar olan 70 bin metrekarelik bir alandı büyük. bu. Yani 43 futbol I mean, sahası büyüklüğünde. Bunu hayal yani, edebiliyor so ki yürümen bile saatler alabilir. Or. Biz aynı metodu, aynı tasarım felsefesini burada da uyguluyoruz. Diğer 120 metrekarelik yerde uyguladığımız gibi. Yani odaklanman gereken şey aslında tasarım ve yaratıcılığın ve tabii ki de yeteneğin. Bunlarla bağladığın zaman her şey yerli yerine oturuyor. Tüm ekibimde olan bir şey bu e, bir yandan da ve tüm ekibimin de ihtiyacı olan bir şey... Bu yeteneğin, yaratıcılığın ve tasarım hakimiyetinin yanı sıra tabii ki deneyimden de bahsetmemiz lazım. Çünkü deneyim aslında bunları kullanabileceğin çok önemli bir alan ve seni ileriye götürüyor. Mesela Bazel'deki bu bizim iç mimarlık ve tasarım bölümünde öğrencilerimiz bu deneyimi edinme fırsatını bulabiliyorlar. Mezun olmadan önce uyguladıkları üç proje olmak durumunda ve bu aslında çok önemli bir avantaj. Yani çok fazla başka okullarda karşılaşamayacakları bir avantaj. After they see this, and uh, they can show us three projects that they really executed, mm -hmm. yeah, which is a, a advantage for any kind of applications they they are doing or they are wanting. Mesela Atölye nereden de bahsedebilirim bu konuyla ilgili. Bizim tüm projelerimiz çok katmanlı ve tektir. Yani her proje kendi başına çok önemlidir ve bir terzinin elinden çıkmış gibidir. Her noktası çok dikkatle işlenmiştir ve hiçbiri diğerine benzemez. Çoklu alanlarda, çok disiplinli olarak çalışan, mekan çözümleri üreten uzman çalışanlarımızın elinden çıkmıştır dediğim gibi visualized uh, before. Mm -hmm. So cool. Maybe uh, it's just the place to say your Evet galiba şimdi sizin ekibinizin, sizin ekibinizin işlerinden, dünya çapındaki işlerinden bahsediyorum. Tam yeri mesela B M Müzesi, Partiküller Evreni ya da Şangay Otomobil Müzesi gibi işler ya da Expo Şangay'daki Ice Cube in Expo Şangay, tasarım ya da mimariyle az çok alakalı kişiler bu ismini saydığımız binaları bir şekilde biliyordur ya da kulaklarına çalınmıştır diye tahmin ediyor. Çünkü çok önemli işler. Peki. Atölyenizin çalışanlarına dönersek, hepsinin alanlarında uzman eğitimli ve yetenekli kişiler olduğundan bahsettiniz. Bunu da şüphe yok tabii hepsinin iyi olduğunu yani. Ve ekibinizde yakınlardan birileri de var sanıyorum. Türkiye iyi iletişim içindesiniz. Yani hatırlatırsak mekan ve olasılıklar etkinliği için buradaydınız. Evet, evet. Hatta başa dönersek atölye Brükner 1997'de kuruldu ve o zamandan beri bizimle çalışan Türk tasarımcı arkadaşlarımız var. var. Onlar Almanya'daki ikinci nesle denk geliyorlar. Yani çoğunun yaşı buna denk geliyor. Türk dedelerden ve Türk babalardan dünyaya gelmiş kişiler. Hepsi de gerçekten çok iyi eğitimli, en iyi okullarda bulunmuş, deneyimli, çok başarılı arkadaşlar ve biz çok mutluyuz onlarla çalışıyor olmaktan. Ve tabii nereden geldiğinizin bir önemi yok. Yani aslında iyi eğitilmiş ve yetenekli olmak seni ön plana çıkaracak şey. Yani bana sorarsan bir de kişisel olarak İstanbul'la ...çok özel bağlarım var aslında. E, bir kere çok canlı, hayat um, dolu bir yer. Kendini çok iyi hissediyorsun burada. Uh, burada um, çok defa bulundum Istanbul ve keşfetmek hiçbir zaman know, bitmiyor. City, Öyle so bir şehir ki yani bir köşeden dönüyorsun... So vivid, ...yine başka bir şey, uh, yine uh, yeni uh, bir uh, şey. Uh, ve her geldiğimde uh, de yeni uh, ve çok güzel insanlarla karşılaşıyorum. Uh, çok yaratıcı discovery. insanlarla karşılaşıyorum. You know, uh, ve... Each time I come to I meet new people and I'm not wondering anymore why I didn't meet them before. artık şunu merak etmiyorum yani bille daha önce neden tanışmadım diye. Çünkü tüm bu güzel ve becerikli insanlarla gal galiba tanışacağım belli bir zaman var ve hep o doğru zamanda ortaya çıkıyor. Daha fazla değiş tokuş, daha fazla exchange olsun isterim aramızda bu yetenekli insanlarla ilgili. Ve dediğim gibi herhalde hepsinin bir zamanı var. Yani mesela Danimarkalı bir, bir çalışanımızı buraya göndermek ve burada biraz deneyim kazansın. Sonra başka projeyi gerçekleştirelim isterim. Birçok projenin gerçekleşmesi için uluslararası bakışa sahip olmak çok önemli. Yani dışarıdan bakabilecek bir göz olmak da çok önemli tabii. Ve bu benim insanları birleştirmek, bir araya getirebilmek için seçmekten mutluluk duyduğum, çok sevdiğim bir yöntem. Ve buraya davet edildiğim için de çok mutluyum gerçekten. Özellikle Akın Bey'e ve ekibine çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel bir işbirliğinin başlangıcı olacağını da düşünüyorum bunun. I hope I hope to. <gülüyor> So, thank you for accepting this in this Çok teşekkürler. Time teşekkür ediyoruz hem geldiniz to hem to de kabul ettiğiniz again. için söyleyici. Umarım görüşürüz My tekrar. pleasure. Thank you for Keyifli inviting için me. Ederim. I have to. My hope so so, uh, is a good future for all of us. All of us. And gelecek and gelecek project. Project. Thank you for your kind invitation. Thank you for